Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Sıfatar. Ben Canan İrtem. Bugün Şiddetsiz İletişim'in e, dört adımından gözlem hakkında Canan'la sohbet edeceğiz. Canan, gözlemle ilgili e, bir metin okumayı düşünmüştün. E, ona mı girmek istersin evet, yoksa... ondan başlamak isterim izinle. Evet. Başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemendi. Yorumlarına da başa edebilirim. Yeter ki karıştırma ikisini birbirine. İşleri bulandırmak istiyorsan yapman gereken belli. Benim yaptığım şey ile karıştır kendi tepkini. Bitmemiş işleri gördüğünde hayal kırıklığına uğradığını söyle. Ama beni harekete geçiremezsin bana sorumsuz demekle. Tekliflerine hayır dediğimde bana incindiğini söyle ama bana duygusuz demen şansını arttırmayacak gelecekte. Evet başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemenle, yorumlarına da baş edebilirim. Yeter ki karıştırma ikisini birbirine. Marsha Rosenberg Deniz burada neyi karıştırmayalım birbirine diyor Marsha sence? Aslında açıkça söylüyor. Yaptıklarımı ve yapmadıklarımı söyleyebilirsin de yorumlamasan iyi olur diyor. Ee, yorum şidesiz iletişimde daha önceki programlarda da konuştuk. Bizim gönlümüzden geçen farkında olmak. İletişim kurarken ne yaptığımın farkındalığıyla hareket etmek... Gözlem de şidesiz iletişimin çok kıymetli bir adımı benim dünyamda. Birinci adımı zaten. Buradaki niyetim ağzımı açtığımda ya da iletişim kurduğumda ya da düşündüğümde farkında olmak istiyorum. Yargılıyor muyum yoksa hakikaten olanı görüyor muyum? Yorum mu yapıyorum yoksa hakikaten tam olarak ne olduğu ne duyduğum ne gördüğümle mi ilgiliyim? Yani bu desteğimin birinci bileşeni diyoruz biz, bir gözlem. Yani gözlem ile değerlendirmeyi birbirinden ayırın diyor. Değil Hı -hı. mi? Yani bizi etkileyen, gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz şeyleri işin içine hiçbir değerlendirme katmadan çok açık ve net bir şekilde gözlemlemek. Ee, bir şey gibi anlatılıyor değil mi? Yani bir video kameradan... Bakar bakmak gibi anlatılıyor genellikle bana o çok kafamı uyuyor yani video kameradan baktığın zaman video kızgın olduğunu göremezsin ama birinin elini kaldırarak bağırdığını görürsün e veya haksızlık yapıldığını göremezsin. Ama mesela 20 kişiden 18'in erkek ikisini kadın olduğunu görürsün. Onun gibi bir şey. Yani Bu, bu örnekler bana böyle çok e, şey kafama oturan örnekler olduğu için burada da tekrarlamak istedim. E, gözlem dili görülen duyulan şeyin yorum katılmadan nötr şekilde anlatılmasıdır. Yani gözlem kameranın kaydettiğidir diye söylemek bana e, açıklayıcı geliyor. Senin var mı eklemek istediğin? Sen anlatırken e, aklımdan şu geçiyordu. Neden gözlem? Benim e, Miki Kaş'tan, şiddetsiz iletişim eğitmenlerinden e, oldukça deneyimli olanlardan biri. Miki Kaş'tan e, seminerlerinde e, en çok bunu kullanıyor. Nasılı bir yana bırakalım da diyor. Önce bir neden sorusunla e, çalışalım. Neden gözlem? Neden şiddsiz iletişim kurmak için gözlem yapıyorum sorusunun cevabı çok kıymetli geliyor bana. Yani neden video kamera gibi bakayım, neden nötr olayım diye sorduğum zaman cevabı çok basit. Bir başkasına nasıl olduğumuzu dürüstçe ve açıkça ifade etmeyi istiyoruz ve aynı zamanda şiddsiz iletişim kurmak istiyoruz. Şimdi düşünsene birine e, yargılar, yorumlar, kendi kafamdaki değerlendirmelerle gidip ne kadar şiddetsiz iletişim kurabilirim ki? Yani bunu yaptığın zaman, yorumlu konuştuğun zaman karşı taraf seni anlamıyor zaten. Duyamaz. Duyamaz. Yani suçlandığını duyuyor zengin değil mi daha çok genellikle? Bana öyle oluyor en azından. <gülüyor> ee, biri bana gelip sen bugün işte çok tembellik ediyorsun. Kalk bakalım filan derse e, ben e, hızlı bir şekilde direnişe geçerim herhalde. Tembellik etmiyorum yorgunum falan gibi ya kendimi savunmaya geçerim e, ya da isyan ederim ya karşı tarafa saldırırım ya kendime saldırırım içimden yani cümlelerimle e, Halbuki bağlantı kurmak istiyoruz Sides iletişimde bağlantı kurabilmek için de gözlem çok kıymetli Evet e, ben genellikle birisi bana mesela e, beni takmıyorsun dediği zaman e, şimdi öğrendiğim için öyle yapıyorum ya bununla ilgili bir gözlemin var mı diye soruyorum. Ee, Dinleyicilere de bunu tavsiye ederim. <gülüyor> Birisi size bir yorumda yargıda bulunduğu zaman bir durup ya bununla gözlemini söyleyebilir misin? Yani beni takmıyorsunun gözlemi ne olabilir? Ee, seninle konuşurken gözlerimin içine bakmıyorsun da bilgisayarına bakıyorsun dese mesela ha evet evet ya. <gülüyor> Dim çok güzel bir şekilde o zaman anlayabiliyorsun. Ya yani sanki böyle karşı tarafı anlamak için de gözlem önemli. Ee, şey Krishnamurti'nin Hint filozof plo Krishnamurti'nin çok güzel bir e, lafı var. Hmm. Değerlendirme yapmadan gözlem yapmanın insan zekasının doruk noktası olduğunu söylüyor. Gerçekten e, zeka mı gerekiyor <gülüyor> gözlem yapmak için? Bu cümleyle ben de çok aşırı neşir oldum. Zaten ikimizin de hocası Vivet'in gözlemde en çok başvurduğu cümlelerden biriydi. Değerlendirme dediğin zaman hani dipsiz bir kuyu gibi geliyor bana Canan. Sonuç olarak yeşil dediğimde bile aslında bir değerlendirme yapıyor. Olma ihtimalim çok yüksek. Tam olarak ne oldu, ne duydum, ne gördümün cevabı böyle bir oyunculukla böyle oyun ve keyif içinde araştırılabilecek bir soru benim dünyamda hmm. ne gözlem ne dil çok araştırılabilecek bir şey bununla birlikte hani şiddetsiz iletişim kurmak için gözlem yapmanın kıymetini e, ben şeyde buldum diyelim ki bir insanla ilgili sürekli kafamda yargı var diyorum ki kaba bu diyorum ki Terbiyesiz bu. Etiketler yani değil mi evet. onlar? Şimdi kaba dediğim, terbiyesiz dediğim, şuursuz dediğim bir insanın ben nasıl bağlantı kurup da şiddetsiz iletişim yapacağım? Çok zor. <gülüyor> yani mümkün değil. Zaten benim enerjim kaba <gülüyor> diye düşündüğüm bir... Yani insanlar da son derece bizler zeki canlılarız. Yani his, hızlı biçimde... Yüz okuyoruz, beden dili okuyoruz, sözleri duyuyoruz, sözlerin içindeki sesleri duyuyoruz. Dolayısıyla kaba biri dediğim biriyle nasıl işi destil iletişim yapacağım? O yüzden Marshall'ın dört adımından birincisi gözlem. Şunu yapabilirim çünkü kendimden vazgeçmek yerine ya ben kaba diye yargılıyorum. Ha yargılıyorum evet. Bunun bir yargı olduğunu fark edersem ne oldu Tam olarak ne duydum ne gördüm de ben bu insana kaba diyorum. Evet. Dediğimde bile beş de... duyunu kullanarak bir gözlem yapabilirsin. Evet. Mesela ne diyebilirsin kaba? Kaba ile ilgili şöyle bir şey. Kaba diyen bir şey düşünmeye çalışayım yargıladığım bir anı düşünmeye çalışayım. Ee, i̇şte Canan'la ikimiz e, oturmuş çalışıyorduk. Ondan sonra e, içeri girdiğini ve benim ve Canan'ın duyabileceğimizden daha yüksek bir sesle e, telefonla konuşmaya başladığını gördüm. Hı hı. Dikkatim dağıldı. Gayet güzel kendini ifade etmek esasında. Bu bir gözlem. Evet bu bir olanı, gözlem. Olanı. O, evet. Olağan bu çünkü içeri girdiğince ananla benim duyabileceğimizden daha yüksek bir sesle telefonunla konuştuğunu duydum, gördüm. Esasında senin burada hangi ihtiyacın karşılanmıyor? Özen ihtiyacın, saygı ihtiyacın karşılanmıyor. Bir de dikkatim dağıldı, dikkatim çalışıyordu. Hop diye oradan kaba diye en kolay şekilde bir etiket yapıştırabilirsin. Evet, kaba diye bir etiket yapıştırdığımda kabalık etme kardeşim desem. İşte şüphesiz bir iletişim olmaz herhalde. Çünkü büyük bir ihtimalle o insanın da dünyasına ne olduğunu bilmiyorum. Ay bunu duyunca o insan da belki direnç gösterecek. Ne kabası ya? Ben de burada yani o genellikle öyle bir şey oluyor ya bir şey söylüyorsun, o da duymadığı anlamadığı için onu suçlama olarak diyor. Hop ilk yaptığı şey kendini korumaya çalışıyor. Değil mi? Aa, şey de geliyor mesela içeri giren ben olsam bir biri bana. E, Diyelim ki ben telefonda annemin doktorundan e, haber bekliyordum. Annemin doktoru beni aradı. Büyük bir heyecanla telefonu açtım. Farkındalığım da yok. İçeride Canan'la Deniz'in çalıştığını girdim. Doktorla konuşuyorum mesela. Hmm. Kabalık etmek niyetim yok. Niyetin kabalık etmek değil ama karşı taraf onu öyle algılayabiliyor. Ve karşı e, içerideki insan bana kabasın dediği zaman benim içine gireceğim e, hal... Çok farklı olabilir Gözlem e, Bence bizim bağlantı kurmamız için gerekli Temeli oluşturuyor Ama nasıl bağlantı Şiddetsiz iletişim bağlantısı kurmamız için Yani kendini ifade ediyorsun Değil mi o bir gözlem Kendini dürüstçe ifade etmek Hı -hı. Hakiki dürüstçe ifade etmek Nasıl olduğunu Ama yorum karıştırmadan yapınca Bu karşı tarafta bunu alabiliyor Aa, Evet ya çok doğal bir şey. Ama bizim tabii ilk aklımıza gelen işte kabasın, tembelsin, pasaklısın. Yani ebeveynlerimiz de yapıyor, çocuklarımıza da yapıyoruz. Okullarda da çok hızlı bir şekilde yargılanıyoruz. Ödül ve ceza sisteminin de getirdiği bir şey galiba. Evet, mesela çalışkansın da bir etiket değil mi? İlla olumsuz olması gerekmiyor çalışkansın da bir etiket güzelsin hmm, güzel, i̇yi bir güzel kızım benim prensesim prensesim benim iyi bir insansın Evet. iyi bir insansın bu e, olumlu diyelim hani tırnak içinde olumlu etiketler de tek başına kullandığımda e, çok şiddetli bir etki yaratabilir yani bir insan sürekli sen çok iyi bir insansın dediğimde o insana yolladığım mesaj beklenti iyi biri olmanı beklemek hali evet Evet ya çok zor bir durum ya Dün e, arabadan bir arkadaşımı aradım e, Özlemiştim onu de, Aa şey dedi bana Ben de seni arayacaktım ama sen hep meşgulsün hmm. Ay ne oldu biliyor musun böyle içim şey oldu hmm. Tetiklendim üzüldüm ya <gülüyor> Tam olarak ne oldu bana orada Yani sen hep meşgulsün Orada da gözlem yok Genelleme var galiba sen artık meşgul biri olarak paketlenmiş evet. ve böyle ambalajlanmış durumdasın Canan'ın üzerinde güzel bir meşgul Canan yazıyor. Ay evet sen hep meşgulsun şey de beni çok üzer Canan çabuk sıkılır o da böyle buram alnıma yapıştırılmış bir etiketki etiket. yani orada beni görmüyor esasında sen hep meşgulsünde de görmüyor yani onun gözlemi ne olabilirdi belki? Yani üç kere aradım telefonlarıma geri dönmedin dese mesela. Aa evet ya. Yani oradan bir diyaloğa girebilirim. Sen hep meşgulsün deyince kendimi savunmaya geçtim. İşte, Sen ne zaman aradın da ben, hep ben seni arıyorum da falan başka yerlere gitti olar. Ee, bunun gibi şeyler çok oluyor günlük hayatta. Veya mesela e, duyuyorum arkadaşlarımın çocukları ile ilgili işte Ali çok pasaklı. Yani oğlum çok pasaklı. Nedir onun pasaklının altındaki şey? İşte okuldan geliyormuş eşyalarını yere bırakıyormuş mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun pasaklı olmamakla bir ilgisi evet. yok. Evet. Annenin oradaki düzen ihtiyacı karşılanmadığı için pasaklı diye... ...çocuğun da belki kolaylık ihtiyacı karşılanıyor... ...yani bu etiketler... ...o kadar çok böyle havada uçuşuyor... ...bir tanesini alıyorsun, alnına yapıştırıyorsun... ...ve gerçekten o, o senin... ...kimliğin gibi oluyor... ...kurtulamıyorsun ona, canan çok sıkılır... ...çok duyduğum ve... ...benim gerçekten beni böyle görülmediğimi... ...düşündüğüm... ...zamanlar onlar... Şöyle bir şey oluyor galiba. Biz çok hızlı bir şekilde insanların ne hissettikleri, ne düşündükleri ile ilgili değerlendirme yapıyoruz ve değerle, kendi yaptığımız değerlendirmelere de inanıyoruz. Yani senin yüzünde bir mimik görüyor ve onun beyni ona diyor ki sıkılmak bu. Ve sıkılıp sıkılmadığını yani insanlık halinle canının bir iletişim kurmadan ya canan sıkılıyor musun diye sormadan evet. Kendi yaptığı değerlendirmeye inanıyor ve bunu hepimiz yapıyoruz. Yani bunu e, dikkat etmediğimizde bizim e, iletişim tarzımız, öğrendiğimiz şey bu olduğu için hepimiz yapıyoruz. Bu anlattıklarım bana e, çok yakın zamanda e, bir seminerde e, yaşadığımız bir örneği hatırlattı. Onu anlatmak istiyorum Canan. E, Mardin'de her yerde sanat derneğiyle çalışıyorum ve onlar da çocuklarla çalışıyorlar. Yaramaz bu çocuk diye bir e, konuyla çalıştık. Ve onunla çalıştıktan, yaramaz bu çocuk etiketinin altından ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Çocuk oyun ihtiyacı içinde, oyun oynamak istiyor. Ve e, çok hızlı bir şekilde yetişkinler yaramaz diye etiketliyor. Ve çocuğun dünyasında yaramaz olmak ya da olmamak diye bir şey yok. Sadece oyunla meşgul. Yine aynı şekilde çok bence yetişkinlerin de düşünmesinde çok fayda olan başka bir şey çıktı. Şiddet birbirinize şiddet uygulamayın çocuğum diye bir şey. Şiddet arkadaşının saçını çekiyor çocuk. Yetişkin olarak etiketliyorum şiddet uyguluyor. Evet. Her şiddet uygulamakla ilgili değil çocuk o anda yaptığı şeye ben. Çocuğun yaptığı eylemi şiddet diye tanımlıyorum yetişkin olarak. Çocuk sadece oyun oynuyor. ilgi ve... çekmek istiyor. Belki bağlantı kurmaya çalışıyor. Saçınca. Eğleniyor. <gülüyor> Eğleniyor. Ve yap... şunu söylemiyorum. Bak bunu yaptığında eğlenirken arkadaşının canı yanıyor. Bir sor bakalım. Arkadaşın ne hissediyor demek yerine şiddet uygulama çocuğum diyorum. Inanılmaz çok ezberlenmiş şeyler çok, değil mi? Çok. Bunlar böyle hani ezberden tık diye söylediğimiz şeyler. Evet. Peki. Bugün yine galiba şarkı saatimiz evet. geldi. Şarkı anımız geldi. Evet. Gene Şükrü Bozkurt'un bizim için seçtiği e, bir şarkıyı e, çalacağız. The, The Police'den Every Breath You Take. eee beni böyle çok eğlendiren e, bir marşalın bir e, seminerinde yani videosunda gördüğüm bir şey var. Do you love me diye soruyor birisi. O da when diyor. Yani beni beni hiç sevmiyorsun veya öyle diyelim. Birisi size beni hiç sevmiyorsun dediğinde şey söyleyebiliriz. Ne zaman <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Orada yani o hiçler, hepler de değil mi birazcık e, genelleme oluyor. Gözlem, gözlemse çok anla ilgili bir şeydir Yani asla her zaman hep hiç gibi şeyler bir gözlemin içinde olmaz Verdiğin örnek beni seviyor musun ne zaman diye sorması Marshall'ın da şeyle ilgili Biz zannediyoruz ki sevgi böyle bir kere severim ondan sonra da 24 saat severim ve ömrüm boyunca severim Hani Bunlar çok güzel film malzemeleri Ve roman malzemeleri e, Destil iletişimde sevgi bir ihtiyaç evet. Sevgi ihtiyacım Bazen karşılanır <gülüyor> bazen karşılanmaz Hatta çok ilginç bir şey Kalbimde mesela ben çok yoğun bir şekilde işime odaklandığımda çok sevdiğim bir insana duyduğum sevgiyle bağlantıda olmayabilirim. Aynen öyle. O yüzden de maşal ne zaman diye soruyor. Ay çok güzel o. Şey yani bir de şunu da kısaca söylemek istiyorum. Yani yargılama ve yorumlama yerine gözlemde bulunduğumuz zaman daha böyle bir güç var orada. Yani orası beni özgürleştiriyor. Çünkü kendi yorumuma tepki vermek yerine neye tepki verdiğimi anlamamı sağlıyor gözlem seçim yapıyorsun yani yorumladığında başka bir cevap vermeye dair bir özgürlük yok ama gözlemlediğin zaman seçim yapabilirsin orsa özgür bir yer O da bana çok hoş ve değerli geliyor Birkaç tane örnek verebiliriz ee, Ondan sonra da e, senin de bir okumak istediğim bir metin var onu biliyorum ee, mesela tembellik yapıyorsun. Tüm, evet, evet. Şey, Gözlemi ne olabilir Tüm ev ahalisi temizlik yaparken Kitap okuduğun dikkatimi çekti Evet ee, Sana bunları söylediğimde e, yani Bazen çok hassaslaşabiliyorsun Yerine, Yerine Sana bunları söylediğimde Ağladığını görüyorum Hakikaten evet. ağlıyorsa tabi gözlem evet. Son bir tane daha örnek verelim Düşüncesiz ne diyelim Hangisi <gülüyor> Düşüncesiz bir insansın Alışverişe benimle değil de arkadaşlarınla gitmek istediğini duyuyorum. Evet. Yine ıkçı eğilimlerini gösteriyorlar. Kendilerine selam veren Ortodokslu ailenin yanından sessizce yürüyüp geçtiklerini gördüm. Evet, bunun gibi bir sürü şey. Ee, evet, senin bir metnim okumak istediğin bir metnim vardı. Onu da okuyalım. Metin aslında gözlemi çok ifade eden cümleler e, içeriyor. E, o nedenle çok içimde canlı okumak. Ruth Bebermeyer'in bir şarkısının sözleri Marshall'ın kitabından yine aldık. Hiç tembel bir adam görmedim ömrümde. Hiç koşmayanını gördüm. Bazen öğle yemeğiyle akşam yemeği arasında uyuyan ve yağmurlu günde evde kalan. Tembel değildi ama. Bana kaçık demeden önce düşün, o tembel bir adam mıydı? Tembellik dediğimiz şeyleri yapan birisi miydi yoksa? Hiç aptal bir çocuk görmedim. Anlamadığım ya da beklemediğim şeyleri yapanını gördüm. Benim gittiğim yerleri görmemişti. Aptal bir çocuk değildi ama. Ona aptal demeden önce düşün, o aptal bir çocuk muydu? Sadece senden farklı şeyleri bilen biri miydi yoksa? Olabildiğince dikkatli baksam da asla bir aşçı görmedim Yediğimiz yemeğin malzemelerini karıştıran bir kişi gördüm Ateşi yakan ve et pişerken ocağa bakan Tüm bunları gördüm ama aşçı asla Sen baktığında söyle gördüğün aşçı mı? Yemek pişirmek dediğimiz şeyleri yapan birisi mi yoksa? Kimimizin tembel dediği kimimize göre yorgun ya da gamsızdır Kimimizin aptal dediği kimimize göre farklıdır. Sonuçta bana göre tek çare karıştırmamak gördüğümüzü kişisel görüşlerimizle. Şimdi siz söylemeden ben söyleyeyim önce elbette bu benim kişisel görüşüm sadece. Ay çok güzel ya. Kitapta var değil mi bu? Kitapta var. Merak edenler ee, için tekrar bakabilirler. 43. sayfasında. Evet. Çok güzel, çok hoşuma gitti paylaştığın için. Benim de şöyle kapatırken e, şunu diyesim var. Yani otobüste, metroda, vapurda etrafımızdaki insanlara bakıp neler düşünüyoruz? Bir fark etmek ve vaktimiz varsa yazmak isteyenler de yazabilirler. Bunlar gerçekten gözlem mi yoksa değerlendirmeler mi? E, bunu da kapatırken dinleyicilere bir eve devam olarak yolluyorum. <gülüyor> çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim Deniz. Ben teşekkür kapatırken ederim. söylemek bir şey var mı? Ben mail adresini birkaç programdır hı hı. unutuyoruz size vermeye. Deniz.spatar.gm.com üzerinden Canan'la ve benle iletişim kurabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Spatar'da Samsun, Polat'la Ankara, Trabzon, Ankara, Rize... Birleşik Küçük Deniz Spatar edcimekom'dan bize önerilerinizi, isteklerinizi iletebilirsiniz. Geri bildirimlerinizi i̇şte, duymaktan çok mutlu oluruz. <gülüyor> ha, evet, e, bugün bir e, yaşam dilişi, destilat iletişim programında Marshall Rosenberg'in kitabının izinde gözleme konuşmaya başladık. Daha çok uzun konuşacağız. E, bu konulara tekrar tekrar döneceğiz. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.